1023, numaralı konu, sahabilerin, içinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çeker, mealindeki ayete tahammül etmeleri, evet, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, içinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çeker ve, sonra, dilediğini bağışlar, dilediğine ise azap eder, Allah her şeye kadirdir, Bakara, 2.sur 284, ayeti sahabilere çok ağır geldi, Hz. Peygamberin yanına gidip, Ey Allah'ın Resulü, bize şimdiye kadar namaz, oruç, cihat ve sadaka gibi güç yetirebildiğimiz ameller teklif edildi, şimdi ise bu ayeti kerime nazil olmuştur ki bizler buna güç yetiremeyiz, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, siz, sizden önceki iki kitap ehlinin dediği gibi, sözünü, dinledik ve emrine isyan ettik, Bakara, 2. Sur 93, mi demek istiyorsunuz, hayır, bunun yerine işittik ve itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini dileriz, nihayet dönüş sanadır, deyiniz, buyurdular, eşapta Hazreti Peygamberin bu emirlerine uyarak bu sözleri söylemeye başladılar, dilleri bu sözlere iyice alıştığında Allah Teala şu ayeti kerime inzal buyurdu, Allah'ın Resulü kendisine Rabbi tarafından indirilene, Kur'an'a iman etti, müminler de iman ettiler, hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı, biz peygamberlerden hiçbirinin arasında fark gözetmeyiz, işittik ve itaat ettik, ey Rabbimiz, mağfiretini dileriz nihayet dönüş sanadır dediler Bakara 2.sure 285 Sahabiler bunu da tasdik ettiklerinde Allah Teala baştaki ayeti nesederek şu ayeti indirdi Allah kişiye ancak gücünün yettiği kadarını yükler kazandığı iyilik lehine yaptığı kötülük de aleyhinedir Ey Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma Ey Rabbimiz bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma Biz bize bağışla, bize merhamet et, sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et, Bakara, 2. Sur 286, Mücahit şöyle anlatıyor, İbni Abbas'ın huzuruna girdim ve, Ey İbni Abbas, İbni Ömer'in yanında bulunduğum bir sırada o bir ayet okudu ve ağladı, dedim, İbni Abbas'ın, hangi ayeti okumuştu, diye sorması üzerine de, içinizde olanı açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi ondan ötürü hesaba çeker, Bakara, 2. Sur 284, mealindeki ayeti, Dedim, bunun üzerine İbni Abbas şunları söyledi, bu ayeti kerime nazil olduğunda sahabiler şiddetli bir hüzne kapıldılar ve, ey Allah'ın Resulü, biz helak olduk, yaptıklarımızdan ve söylediklerimizden sorumlu tutulacağız, ancak kalplerimiz elimizde değildir ki ondan da sorumlu tutulabilelim, dediler, Hazreti Peygamber onlara, işittik ve itaat ettik, deyiniz, buyurdular, onlar da, işittik ve itaat ettik, dediler, bunun üzerine Allah Teala bu ayeti 285.